Açık Mimarlık'tan herkese merhabalar. Ben Emre Gündoğdu. Bugün Herkes için Mimarlığın 10. yılı vesilesiyle başladığımız program senesinde tam 12. programda yani 1 yılı devirmiş bulunmaktayız. Bu 11. yaşımıza girdiğimiz programda artık Herkes için Mimarlığın 10. yıl programları demeyeceğiz belki. Dernek'ten yine arkadaşlarım Yuvacan Atmaca, İdil Bayar ve Erdem Üngür ile beraber... Geçtiğimiz günlerde derneğin 11. yılı vesilesiyle yayınladığımız Bellek Herkes İçin Mimarlık ya da Sözlük Herkes İçin Mimarlık sitesi hakkında biraz aslında Herkes İçin Mimarlık'ın bir kolektifin hafızası hakkında konuşmak istiyoruz. Biraz böyle e, açık tatta e, herkesin düşünce akışında belki konuşacağı bir sohbet olacak yine. Erdem, İdil ve Yuvacan'la bunu konuşmamızın sebebi kendilerinin yaklaşık e, bir buçuk sene, iki sene önce başlayan bu sözlük serüveninde e, yazılan maddeleri, katılımcılar ve üyeler tarafından yazılan maddeleri uzun bir süreçte e, özümsemiş, editlemiş olmaları. Onlar aslında bu maddeleri... Elden geçirirken ne hissettiler, ne düşündüler bu hafıza meselesi üstünde onlara söz vermek istiyorum. İlk Erdem'le başlayalım istiyorum. Merhaba Erdem. Merhaba Emre. Teşekkürler. Benimle başladığın için <gülüyor> teşekkür ediyorum. Evet, çok acılı bir süreç geçirdik bu sözlüğü editlerken. Tabii ki farklı kişiliklere bürünme gibi bir durum oluyor. Çok sayıda kişinin cümlesiyle karşılaşıyoruz. Yani kendi yazılarımız değildi bunlar. Biz Hı -hı. yani kendimizin de birkaç madde İçinizde maddesi... bu arada böldüğüm kusura bakma ama bir idil sanırım madde yazdı. Sizler sadece dış Yuvacan göz oldunuz. Yuvacan da var. Ben senin yazdığın bir maddeden çok gaza gelip ben de sonra bir madde yazdım. Evet. Arşivle galiba. Evet, öyle bir yaratıcı süreçler de oldu, <gülüyor> tetiklenmeler çok sayıda. Ee, yani o yüzden evet, kişilerin Maddelerini okurken o kişileri de düşünmek zorunda kalıyorsun Hı. doğal olarak ve de <gülüyor> bir şekilde etkileşime giriyoruz o kişilerle. Sonra bir de kendimiz tabii Türkçe'ye gramatik, sentaks, <gülüyor> kurallara göre çevrime işlemine tabi tutuyoruz ki genel bir okuyucuya hitap edebilsin. Yani bir yandan o çok seslilik bizim için önemli bir şey ve herkesin kendi dilinden anlatıyor olması editlerken de çok keyifliydi. Evet bir taraftan da bunun bir yayına dönüşecek olmasının ağırlığıyla biraz herhalde ortaklaştırmaya çalıştığımız şeyler de unsurlar da oldu. İşte Yuvacan'ın şeyleri vardı. Yöntemle yöntemlerine sadık kalmaya çalıştık. Cümle oluşturmalar vardı. <gülüyor> Ee, en zorladığım kısım oldu herhalde ben kendimi de ama birazcık şey o, başkasının metni üzerine düşünmek ve onu toparlamak çok zor bir şey bu arada. Benim daha önce böyle bir editörlük deneyimi olmamıştı. Hani eş dost arkadaş birbirimizin yazdıklarını okuyoruz ve onun üstüne fikirlerimizi e, beyan ediyoruz. Ya da kendi yazdığımız bir metni tekrar dışarıdan bakıp onu editlemeye çalışıyoruz. Hani bu o anlamda biraz daha farklıydı. Hem sorumluluk olarak hani çok da böyle işte ne bileyim, imlaydı noktaydı virgüldü çok. O, o noktada kendime güvenmem ama o, o kısım daha mekanik kalıyor. Daha zor olan kısım şey oldu bence başkalarının anlatmak istediğini anlamaya çalışıp bir de çünkü e, maddeler üzerine yazılanlar herkesin çok kişisel anısı ama aynı zamanda ortak anıları da referans veriyor. O arada bence en zorlandık yani mesela bazı şeyler çok aşırı kişisel kalıyordu hani onları çıkarsak mı? Kullansak mı? Ya da bu evet o kişi böyle bir anı yaşamış bir atölyede ya da dernekle ilgili böyle bir anısı var. Bu ortak bellekte yer almalı mı almamalı mı tartışması en e, zor tartışmalardan biriydi e, bence. Ve daha ortak e, belleğe hitap eden şeyleri editlemek çok daha keyifliydi benim açımdan. Hani yaşamamış olsam bile böyle bir empati kurabildiğim ve o atmosferi ya durumu gözümüzde canlandırabildiğimiz Maddeler çok eğlenceliydi. Hatta bolca güldük, eğlendik. Bu sıkıcı e, işte cümleyi birleştirelim mi? Çok uzun oldu. Parça, benim e, öyle bir takıntım oldu galiba arkadaşlar. Sonra. <gülüyor> uzun cümleleri tek bir cümleye... <gülüyor> birkaç cümleyi tek bir cümleye indirmeye çalışmak gibi. E, orada biraz eziyet ettim Erdem'le İdil'e. Bir de başından sonuna öyle akılda tutmak ve toparlamak da çok zor. Ama en keyifli kısım bence... O yazılanlara ışınlanmak zamansal olarak ve şey olarak hani yazılan bir anı ya da <gülüyor> bir şeyi tarif ediyorsa da evet yani bu hepimizi ilgilendiren ve hepimizin ortak bir deneyimi ya da evet orada böyle bir an yaşandı gibi olan durumlar çok eğlenceliydi bence. Evet yani anlaşılacağı üzere de aslında bu biraz böyle herkesin serbest yazabildiği bir sözlük formatında bir şey değil bir sözlük formatında ama bir seçme eleme birleştirme eksitme işlemleri oldu. Bu da yani yine Yuvacanın dediği gibi aslında bu kolektifin hafızası için nelerin anlamlı olduğunu. Bu editörlerin kendi kararıyla belki bu editörler önümüzdeki dönemde bu sözlük sitesi devam edeceğinde başka insanların katılımıyla da gelişebilir. Yani bu biraz daha böyle teknik meseleleri açarak sanki biraz başlamış olduk gibi. Sizde biraz ne kaldı bu hafızadan ya da böyle hakikaten bu hafızayı kayda geçirmenin önemi üstüne belki biraz daha açabilir miyiz konuşmayı diye tekrar pas atmak istiyorum. Yani biraz böyle inisiyatif alanı açmayı öğrendik gibi geliyor bana. Bu sözlük editleme sürecinin bu kadar uzun sürmesi biraz böyle herkesin yazdığı şeyi gerçekten anlayıp doğru anladık mı tekrar dönelim, tekrar dönelim, tekrar dönelim diyen yani böyle arka arkaya okuyup e, iyice içselleştirmeye çalışmamızdı gibi geliyor. Orada da Evet yani bir şekilde Yuvacan, Erdem ve benim ortak bunları tutmak daha kıymetli galiba dediğimiz bazı değerler çok böyle kelimelerle ifade edilebilir mi bilmiyorum ama sanki bir ortaklaştık geri dönüp baktığımda Bilmiyorum belki ifade edebilirsiniz hangi değerler? <gülüyor> Mesela yapma, bizim, ya, bence ya yani bir mimarlık yapma biçimlerini tutmayı önemsedik yani sahada öğrendiğimiz yapım yöntemlerinin e, tarifini tutmayı önemsedik. Da, kimi e, herkesin aklında bir yani birçok insanın aklında yer eden ed, ed, yer e, tutan kişileri tutmayı önemsedik. Biraz daha böyle herke yani elbette böyle farklı farklı atölyelerde bir sürü bireysel ve çok komik, biliyorsan çok komik ve eğlenceli olan deneyim var ama onların ortaklaştığı başlıklar nelerse onları tutmaya daha çok gayret ettik. Evet, deneyim biraz önemli belki. Hakikaten orada bir otantik deneyim sunan şeyler yani jenerik, gündelik hayattaki şeylerden değil de bizim bir araya gelmemizle o anda, o zamanda, o yerde... Ortaya çıkan deneyimleri keşfetmeye çalıştık. da evet bazı kişiler var, bazı araçlar var. Bir de tabii ki herkes için mimarlık olduğu için mimarlık kısmında birazcık el üstünde tutmaya <gülüyor> çalıştık mı? Çok çalışmadık. Çok çalışmadık aslında. ama e, bir sürü şeyi fark ettik. Yani geri dönüp bakınca araçla, malzemeyle, yerle, yani özellikle o uygulama atölyelerinin birleştiriciliği ve oradan çıkan hafızanın yer tuttuğunu fark ettik. Bak, bu ilginç olabilir mesela ya. <gülüyor> bir sürü tasarım atölyesi de var ama uygulama atölyesindeki anılar daha baskındı Hı. bence bence de o çok önemli bir şeydi yani uygulama atölyelerin bu kadar öne çıkması bence mimarlıkta da çok eksikliği yaşanan bir şey yani eğitiminde ve e, ne bileyim sonra bu işte mesleki olarak bu alan içinde olan birçok insanın da çok dahil olmadığı ...daha düşünsel ve kavramsal kısımda kalıp uygulamasına pratiğine dahil olamadığı kısımda... ...aslında bence gerçekten en eğlenceli maddeler o e, uygulama atölyelerindeki bir e, ana, bir anıya götüren şeylerdi bence. Ve onların ortaklığı da çok daha genel bir ortaklık bir yandan. Ve şey gibi hep mesela aynı atölye hakkında yazılmış ya da aynı atölyeye gönderme yapan farklı maddeler... Böyle tek bir insan gibi konuşuyor bir yerden sonra hani o da çok ilginçti bence. Yani dolayısıyla bu olur mu bilmiyorum ama biraz fantezi tabii. Bütün maddeleri okuduğumuzda diyelim farklı zamanlarda dahil olmuş ve belki hiçbirbirini tanımayan bir sürü insanın böyle tek bir e, insan yani tek bir özne gibi e, sanki konuşuyor olması bayağı etkileyici bence. O beni çok etkiliyor açıkçası. Ee, bu biraz da aslında sözlüğün şeyine de yansıdı göreceksinizdir ee, neden bahsediyorum. Bir yazarlar, editörler, görsel ekip falan bir künyesi var ama maddelerde kişi adları yazmıyor. Belki yuvacanın dediği gibi de e, bu e, editleme e, evet, evet. zamanı da gelişen bir durumla beraber ya da hakikaten bu aynı şeyden bahsetme, aynı şeyin farklı açılarından bahsetme bazı maddeler, madde madde alt maddeleri de var böyle bir şey gelişti gibi Kendilerinden belki gelişti diyebilirim. Evet yani maddeler birbiri içine girdi, eklendi, eksildi, azaldı, çoğaldı derken aslında Mali. gerçekten işte Emre kişisinin yazdığı maddeden biraz farklılaştı. Belki Emre'nin yazdığı, Erdem'in yazdığıyla birleşti, başka bir şeye dönüştü. Dolayısıyla günün sonunda artık isimlerini, her maddeni, maddeyi kimin yazdığını anlamsız, söylemek anlamsız, anlamsız olmaya başladı. Ve böyle bir bütün olarak kolektif bir şey, iş oldu sanki. Aslında ya bütün üretim süreçleri bir kolektif yani. Kendi başımıza bir iş yaptığımızda sonuçta başkasının kitabını okuyoruz, projesine bakıyoruz, soru soruyoruz, referans alıyoruz. Hiçbir zaman tamamen bir kişiye ait bir şey olmuyor. Her zaman bir kolektif çalışma halindeyiz tek başınayken bile. Ama bu kolektif hafıza olaya hakikaten biraz şey, ilginç yani. <gülüyor> Çünkü kolektif hafıza hayali bir şey bir yana yani. Bire Aslında yok mu? <gülüyor> Yok, bireylerin hafızaları var. Hmm. Ama bir ortak geçmişten, bir kolektif hafızadan da bahsedebiliyoruz. Ama mesela bizim sözlük olayında birkaç kişi bu kolektif hafızayı oluşturdu hakikaten. Biraz yoğurduk şey, o hafızayı. Yoğuruldu yani. Biraz yapay bir tarafı var ama aslında değil de. Belki bu, yapay kadar... ama hani gerçekçi değil. Değil, gerçekçi diyorlar. Gerçek olaylara, evet. kişilere <gülüyor> ve hafıza. Olarak. O kadar o kadar yapaydı ya aslında. Bu kolektif hafıza meselesi tabii yani bunu şimdi kavramsal olarak tartışamayacağız ama hani farklı bir sürü açıdan ele alınan bir şey. Ne bileyim biyoloji alanında da ele alınıyordur. Or, i̇nsanlık olarak ortak olarak bedenimize neredeyse genlerimizi işlemiş bir e, kolektif hafızadan bazı reflekslerden bile bahsediliyor diyelim. Ama şu an bahsettiğimiz biraz daha, daha kavramsal bir durumsa ben mesela bu hiç yaşamadığım, gitmediğim bir atölyedeki bir e, okuduğum anıyla yani dışarıdan insanların tabii okuduktan sonraki fikirleri daha da önemli bence. Editör olarak biraz daha şey bakmış olabiliriz çünkü e, farklı bir açıdan bakmış olabiliriz. Ben bunu editlenmiş halini elime alıp ya da işte internette okuyor olsam başka bir şey olacaktı muhtemelen. Ee, o yüzden yanılıyor olabilirim ama e, o maddeleri okurken bir zamanı ışınlanmak orada olmasam bile... Bir, ...sana bir duyguyu çağrıştırıyor olma kendi deneyimin üzerinden. Ve kendi deneyimin de bu dernek üzerinden bir deneyim üzerinden. Aa evet atıyorum. Semaver maddesi. Şimdi maddeleri üzerine konuşsak çok daha eğlenceli de hatırlayamıyorum hepsini. Ya semaver evet ya. Yani atölyelerin ya Benim de semaverle ilgili bir anım var. Diyelim atölyelerle ilgili. Birisi de o kadar genellenmiş, ortak bir e, deneyim üstünden bir şey yazmış. Ve okuduğunuzda bir an... ...sen kendi semaver analarına ışınlanıyorsun... ...ya da onun deneyimi üstüne bir empati kuruyorsun. Ee, dolayısıyla biz bunu editlemiş olsak bile dışarıdan bir gözle... ...biz de bunun içinde dahil insanlar olarak... ...hani çok da böyle dışarıdan manipüle ettiğimiz bir şey değildi aslında. Ee, o yüzden de çok yapay gelmiyor bana ve... E, ...ucu açık herkesin her şekilde eklemlenebildiği bir şey olması da kıymetli. Yani... Bunun açıkçası bir yandan bir şey yazmak çok zor bir şey. O yüzden herkes eminim ki neler yazabilirdi herkes ama dahil olmak zordur ya böyle şeylere. Belki adınıza bilecek deseydik çok daha <gülüyor> fazla katılım olabilirdi. Hani anonim olmak böyle işlerde daha kolay. Ee, ya da bazı insanlar için de tam tersi de olabilir. Yani niye anonim oluyoruz işte ismim yazılsaydı kaygısı güden insan da olabilir ama o anonimlik yani günün sonunda editlediğimizde maddeleri tek bir insan yazsa bile onu editlenmesinde sonra o maddeye başka bir insanın da aynı şekilde farklı bir şey yazması bizim o iki cümleyi birleştirmemiz falan ve onun artık anonim hale gelmesi toplamda derneğin iş yapma biçiminin de özeti gibi yani hiçbir kimse salt kendi başına kendi kimliğiyle kendi adıyla soyadıyla bir işin içinde olamıyor ve bu iyi bir şey yani zaten hani başarılmaya çalışılan ya da oluşturulmaya çalışılan şey de bu zaten. O yüzden tuhaf bir şekilde çok metin üzerinden olsa bile belleklerin editlenmesi, yazılması ve böyle bir şeyin ortaya çıkması da derneğin iş yapma biçimiyle tutarlı bir şekilde oluştu gibi. Evet. Çok güzel <gülüyor> özetlediniz. Evet, acil ağzına sağlık. <gülüyor> güzel bir özet. Yani ben de e, sizin dediklerinizden bir uygulama kısmında ben de hep e, uygulama atölyelerinde aslında daha böyle Eşitleyici olduğunu, herkesi böyle biraz sıfır düzleminde belki eşitlediğini düşünürüm. Belki bu açık mimarlıktaki programlarımız sırasında dile getirmiş de olabilirim. Çok aklımda olan bir şeydi. Bir yandan bir de şey geldi şimdi son yuva dediklerinden de aklıma hep böyle ya yani herkes için mimarlık Türkiye'de. Dünyada da hani böyle bu tarz işler yapan ilk oluşum değil, daha geçmişten gelen oluşumlar var. Güncelde devam eden, belki yiyecekte finizlenecek başka şeyler var. Bunların kimi daha uzun süreli, kimi daha kısa süreli proje bazlı bir konu bazlı oluyor. Belli bir zaman sonra belki o gruplar artık çalışmıyorlar. Böyle bir iş yapma biçimini dernek icat etmedi. Yani insanlık varlığından beri farklı şekillerde o. böyle iş yapıyor. Ama hani mimarlık disiplini içinde belki... Daha görünürlüğü azalmış ne bileyim e, etkisi azalmış olabilir ve onun içinde bir e, görünürlük kazanıyor olabilir dernek. Evet. Yani şey düşünüyordum ben de e, hep aslında yani, evet bunlar e, Türkiye diyelim Türkiye'de böyle örnekler var e, olmaya devam ediyorlar ama sanki böyle e, son dönemde bunun azaldığını söyleyebilirim ama böyle bir geçmişte neler oldu bitti durumunda e, biz öğrenciyken ilk ölçek bir böyle bir grubunu kurduğumuzda da ee, hani çok böyle geçmişi bilmiyorduk aslında. Böyle işlerin içine girdikten sonra tamam yavaş yavaş öğrenmeye başlıyorsun ama sanki böyle bir e, hafızanın aktarımında bir e, kesintili bir hal var. Yani bu alternatif Mimarlık alanının diyelim katılımcılık alanının zaten belki dönem dönem böyle ön plana çıktığı, geri plana itildiği anlar, dönemler var. Şu son dönemde aslında bu daha böyle bir süreklilik kazandı da diyebiliriz. Herkes için mimarlıkta o süreklilik kazanan döneme denk gelen bir oluşum gibi oldu. Her neyse tek, ama bu yani hafıza aktarımı bu belleği tutmak, sürdürülebilir olmak bir şekilde bunu hafızayla da yaptığınız işlerle de grubunuzu devam ettirmek, yapınızı devam ettirmekle de belki o sürdürülebilirliği işte kazanmak lazım. Hani onlar için de sanki bu 11. yıla denk gelen belki uzun sürmüş olan ama muhtemelen sonra da devam edecek olan belleğin, sözlüğün, hafızanın hani önemli bir ana denk geldiğini de düşünüyorum. Bu sizin dediklerinizden de şu anda aklıma canlandı. Bu arada bu çok pardon bölüyorum ama e, sen Anladım. deyince aklıma geldi. Bu sadece belli mesela o bilgi aktarımı çok önemli bir şey gerçekten. Ve bence bizim ülkemizde en eksik olan şey ama genele yayarsak zaten tür olarak da birbirimize çok bir şey öyle kuşaklar arası aktarımda bulunduğumuzu düşünmüyorum. E, ama gerçekten hem insanı güvende hissettiren hem böyle ne bileyim yol gösterici ve ne bileyim böyle zemin oluşturan bir şey. Bu önemli. Birlikte iş yapma için özellikle çok önemli. Ee, ama tuhaf bir şekilde e, bu e, bilgi aktarımını sadece dernek için yapmıyor bir yandan sanki bu bellek ve dernek yaptığı işlerde de. Yani bazı maddeleri okurken mesela çok derneğe özel bir e, bilgi ya da e, bir olayı ya da bir anıyı diyelim ki içermiyor. Aynı zamanda mimarlık eğitimi almış, mimarlıkla uğraşan ve işte bu dismin içinde var olmaya çalışan insanların da ortak bir e, şeyini oluşturuyor bazı şeyler. E, orası da etkileyici. Yani hem mikro anlamda derneğin kaydını tutuyor ama aynı zamanda işte şu zamanda bu işle uğraşan insanların da bazı meselelerle ilgili kaydını tutuyor gibi atıyorum. Şarjlı matkap maddesi şimdi mesela. İşte kimse yani e, böyle bir Atölyeye dahil olmadan bu ölçekte bir uygulama atölyesine dahil olmadan Kendi özel ne bileyim ailesinde ya da etrafında böyle bir şey yoksa Çok da elini aldığı ve deliğinlediği bir şey değil ya Hani ve herkes de ilk kez böyle bir atölyeye katılan insanda da O matkabı kullanabilmek matkabı eline almak diye bir şey var yani Çok naif görünen bir şey ama bu kadar çok bahsi geçtiğine göre Demek ki önemli bir şey ve gerçekten mimarlık eğitimi almış birçok insanın Ortak bir algısını ve bakışını da içeriyor aynı zamanda o yüzden böyle çok genele de bir projeksiyon tutuyormuş gibi de hissettim ben maddeleri okurken. Yani bir böyle dediğin gibi hani herkes için mimarlıktan birilerinin okurken anı e, şey ne denir iletişim kurabileceği maddeler var. Herhangi bir mimarlık öğrencisinin, herhangi bir mimarın aynı bağı kurabileceği maddeler de var. Vida çivi maddesi de öyle bir madde mesela. İşte vida çivinin karışma, birbirine girme anı, onu uygulama atölyelerinde... Böyle yorgunluğun etkisiyle karışma falan diye yazmış. Bu Emre galiba yazmıştım. Yorgunluğa bağlamıştı ama aslında o yorgunluğa değil genel olarak <gülüyor> karıştırılan. Eline hiç almadıysan karıştırdığın bir şey. Kardeşin Hadi vida çivi neyse tuğla kiremit de bazen şey olur mu arkadaşlar? Onlar çok <gülüyor> ayrı şeyler diye. Böyle şey yani biz de aslında hani kim için yazıyoruz bunları, kim için derliyoruz topluyoruz. Orada da herhalde hem yani dernek daha önce iletişime geçmiş kişiler, geçmemiş kişiler, mimarlar, belki mimar olmayanlar için bile hala şey anlaşılabilir anlaşılabilir değil de. Evet iletişim kurulabilir içerikler var diyelim. <gülüyor> evet Erdem sen belki maddeler üzerine ya da başka bir şey ee, daha eklemesin. Evet, Musteriler üzerinden tabi yani <gülüyor> şöyle bir şey söyleyebilirim ben de maddelere bakıyorum. Mesela Yozgat Blues maddesi var <gülüyor> aslında yani bu filmi bu bağlam dışında izlemiş olanlar tabii farklı beklentilerle gelecektir. <gülüyor> bu mesela çok inside çok tadında bir e, madde. <gülüyor> Onlar bir, da yok ama. değil aslında size biraz ortaklaştırmaya çalıştık dediniz <gülüyor> ama. Onu tekrar deyince aklıma Inci Mercan maddesi eklemem lazım benim bu, ek olarak bu Uşak'ta keşfettiğim en dip nokta. <gülüyor> Şey olarak Ben Kenan'a selam söyleyeyim bu arada o zaman aklımdan çıksın. <gülüyor> Kenan evet Yirca'dan Kenan'a. Yirca sabun evi e, maddesine. Evet yani uyguladık. yazılan yani bir sürü şey yazdık bir sürü şeyin yazılmaya devam edeceğini söyleyebiliriz herhalde. Editler öyle hepsini okurken de bir sürü başka başka şey geldi aklımıza. Buradan böyle katılımcılara da bir hatırlatma olsun. Hala e, der, e, sözlük maddelerine katkı koymak isteyenlere e, açığız. Evet, muhtemelen bundan sonra aslında burası biraz yaşayan bir site olacak. Dediğimiz gibi muhtemelen yazdınız ve o anda yayınlandı değil ama sürekli e, belli bir yere işte maddelerin yazılabildiği ve belli zamanlarda, dönemlerde belki editlenerek sitenin yenilendiği, e, update'lendiği bir e, versiyon, bir şekil. editlenmenin bir buçuk sene sürmediği dolayısıyla evet. tane tane gelince. Evet, açıldıktan sonra daha hızlı gider diye düşünüyoruz. Ee, son ekleyecekleriniz var mı diyeyim? Şey söyleyebilir Kaç Konuşmadık ama bazı maddeler daha içeriği zengin olan daha kavramsal boyutta maddeler. Onlara bir yani zaten manifoldta yayınlanan yazılarda olduğu gibi hmm. belki bir. içeriği yani bir maddeye sığmayacak tartışılması gereken tartışılacak ileriki zamanlarda da maddeler var. Onlar belki zamanda yayılıp dışarıdan katkılarla Evet birkaç tane böyle daha uzun maddeler göreceksiniz. Onlar biraz e, gene birileri e, bir kişi belki tarafından yazılıyor. Gene gözden geçiriliyor ama böyle biraz yorum görüş yazısı gibi. Erdem'in bahsettiği bu sene aynı anda Manifold'ta da e, 10. yıl yazıları diye iki ayda bir yayınlanan bir seriye başladık. O aslında devam edecek 2023'ün sonuna kadar. E, Onlar da birleşir belki başka bir yayına da dönüşebilir. Başka bir hafıza dönüşebilir formatına dönüşebilir onlar da. Yani evet, yuvacan sen eklemek istediğim var. Mı? Görsellerle asıl görsel ekibin çalışmalarıyla da çok daha eğlenceli ve zevkli olacağını düşünüyorum. Ee, onu da heyecanla bekliyorum. Çünkü biz editlerken de bazı hayal ettiğimiz şeyleri görsel ekibe notlar olarak düştük ama e, henüz biz göremedik daha. O çalışma devam ediyor. Ve ben bunun bir kitapçık olarak da basılı halde birilerinin kütüphanesinde bir yerlerde basılı olarak da olmasının çok e, güzel olacağını düşünüyorum. Umarım onu da becerebiliriz günün sonunda. Evet e, uzun zamandır istediğimiz yayına da artık kaçıncı yılda kavuşuruz bilmiyorum. E, evet ben, ama bu muhtemelen bu sözlük de onun için bir vesile olacak. Ee, bu vesileyle vesile demişken e, tekrardan Açık Mimarlığa, Yağmur Yıldırım'a bu sene bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Bizim için keyifli bir program e, senesi, yılı oldu diyelim. 12 tane programda sizlerle beraberdik. Umarım sizler de dinlerken e, keyif almışsınızdır. E, i̇lerleyen zamanlarda da aslında e, muhtemelen devam edebiliriz gibi duruyor. E, biraz böyle e, mimarlığın birlikte yapma hallerine, Toplumsal, sosyal sorumluluk e, hallerine değinen e, başka hem belki herkes için mimarlıktan yine ama çok farklı değişik aktörlerden, değişik meseleler hakkında konulara e, değinen programlarla e, devam etmek istiyoruz diyelim. E, herkese teşekkür ederiz o zaman. Görüşmek üzere. Herkese iyi seneler. İyi seneler. İyi seneler.